Ya Aüzu bıllâhi min Şeytanı rıjim Bismillâhi ve nesṭāynuhu ve nesṭāfīru ve nā aüzu min šurūr anfusina ve min syyat a'malina Men yehtihi lllahu fala mudillilah ve man yudlil fala hadiylah ve āşrdu ānla ilāhi lla Allahu ve āşrdu ān muhammadan abduhu ve rasulu Inna ba'd fīna istaqla hadithi kitāb ve şerr ve umuri muhtefataha بكل متسته بدءا لكل El Albaniyat dersimizin bu bölümünde şu soruyla devam edeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve selle'nin sözü ile fiili çeliştiği zaman hangisini almamız gerekir diye sorulmuş. Elban Beymullah şöyle cevap veriyor söz ile fiilin çatışması halinde sözün fiile öncelenmesi kaydedir. Yani kaide Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözlü olarak bir emirde bulunuyor veya bir yasakta bulunuyor. E, fiili de buna muhalifse bu durumda söz, sözlü hadis önceliklidir. Yani sözün fiile öncelenmesinin sebebi Sözün ümmetin geneli için din olmasıdır. Fiile gelince asıl olan genele din olması olsa da çoğu zaman başka insanlara değil de sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has bir hüküm olabilir. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden meydana gelen bu fiil zaruret veya ihtiyaçtan kaynaklanmış olabilir. Sözü ise herhangi bir çelişme söz konusu olmaksızın ümmete yönlendirilmiştir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İmam ancak kendisine uyulması için imam kılınmıştır hadisinde. Oturarak kıldığında siz de oturarak kılın ifadesi geçer. Bukhara ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis bu. Burada bir mazereti sebebiyle oturarak namaz kılan imamın arkasında cemaatin de oturarak namaz kılması emredilmiştir. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı zamanında oturarak namaz kıldığı halde arkasındakilerin ayakta, kıl, ayakta kılmaları hadisiyle çelişki, çelişkili görünmemektedir keşkili görünmektedir. Bazıları bu fiili hadisin, önceki kavli hadisin ne iddia etmişlerdir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, imam ayakta kılıyorsa siz de ayakta kılın, imam oturarak namazı kıldırıyorsa siz de oturarak kılın buyurmuştur. Ama vefatına yakın e, hastalığında attan düştüğü bir zamanda sakatlandığı zamanda oturarak namaz kıldığında cemaat ayakta kılmışlardı. Ve burada nesih iddia etmiş bazılar Yani en son fiilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturarak namaz kıldığı için arkasındakileri de ayakta kılıyorlar. Dolayısıyla bu kavli hadis, bu fiili hadisle nesk diye böyle bir iddia olmuş. Bu iddiaya fiilin teşrih kuvveti bakımından Nebi sallallahu aleyhi vesselam'den gelen kavli hadisi nesedebilecek kuvvette olmamasıyla cevap verilir. Yani buradan ne anlıyoruz? Kavli hadisi fiili hadisin neshetmesi etmesi uzak bir ihtimaldir. Bilakis fiil ile sözün arasının bulunması gerekir. Bu ara bulma da, yani cem etme, ancak sözlü hadisin fiili hadisten önce olmasının sabit olmasından sonra söz konusudur. Yani tarihe öncelik olması lazımdı. <gülüyor> Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sırf muhalif bir fiil meydana gelmesi sebebiyle kavli hadisin nesk olmasına gelince bu caiz değildir. Zira bu ümmete yönlendirilmiş olan genel teşriğinin iptalini gerektirir. Nitekim önceki imamlardan bazısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaydaki fiiliyle imam oturarak kılarsa sizler de oturarak kılın hadisinin arasını bulmaya çalışmışlardır. Yani nesh iddiasından önce cem yoluna gitmişlerdir. Yani cem edilebiliyorsa nesh e, daha uzak bir ihtimaldir. İmam Ahmet Raymolla, kavli ve fiili hadislerin her ikisiyle de yerine göre amel etmiştir. Burası ilginç bir tevci Ahmet bin Ambel'den. Sözlü olan hadisi kayda kılmış. Yani imam oturarak kılıyorsa cemaatin de oturarak kılmasının gerektiği. Bunu kayda kılmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ise sınırlı olayla bağlayıcı görmüştür. Bunu başka şekillere katmamıştır. Yani sadece o olaya has kılmıştır. Şöyle demiştir. İmam namaza oturarak başlamışsa arkasındakilerin de oturarak kılmaları gerekir. Yani namazın başlangıcında imam oturarak başlamışsa cemaat de oturarak kılması gerekir. Ama namaza ayakta başlamış da sonra bir sebeple oturarak devam etmişse arkasındakiler namaza ayakta devam ederler. Bu açıklamaya bu açıklama İmam Ahmet Ravno'nun anlayışındaki inceliktendir. Zira olay böyle gerçekleşmişti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu anhu insanlara namaz kıldırması için vekil kılmıştı. Ebubekir e emredin insanlara namazı kıldırsın buyurmuştur. Buhari onun isim rivayet etmişlerdir bunu. Ebubekir radıyallahu da insanlara namazı ayakta kıldırmış. Yani namaz ayakta başlamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gelince Ebubekir radıyallahu anh geri çekilmiş. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kıldırmıştır. Onun namazı Ebubekir radıyallahu namazını tamamlamıştır. Tabi bu e, Ayşe radiyallahu anhadan gelen rivayeti esas olarak e, bu açıklamayı yapıyor Elbani Rahimullah. E, esasında Cabir radıyallahu gibi erkek sahabelerden yani o cemaatin içerisinde bulunan sahabelerin aktardığına göre Ebu Bekir geri çekilmek istemiş fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerinde kal diyerek işaret etmiş ve namazı Ebu Bekir radiyallahu kıldırmaya devam etmiştir. Yani erkek sahabelerin aktardıkları bu Ayşe radiyallahu anh, hanım sahabelerden olması sebebiyle ee, onun sözü tahmini olabilir burada. Yani bil fiil e, burada. Görenin görmeyene şahitliği önceliklidir. Kaydesinden hareketle Cabir radıyallahu anh gibi söylediği öne alınır. Farz edelim ki Ayşe radıyallahu anh'ın e, rivayeti daha sahih. Yani o takdirde Elban Raym olan bu açıklaması kabul edilebilir. Bu fiili hadis kavli hadisi nesletmiştir denilmesi caiz değildir. Zira en yakın yol ile kavli hadis iptal edilmeden iki rivayetin arasını bulmak mümkündür. Şöyle denilir. Fiili hadis kavli hadiste geçen emrin farzlık ifade etmediğini açıklamaktadır. Bu ancak müstaplık içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözde nesih söz konusu olmasın muhkem bir şekilde kalmaktadır. Yani imam eğer ayakta kıldırıyorsa cemaat ayakta kılar. İmam oturarak kıldırıyorsa namazı cemaatte oturarak kılar. Bu mutlak. Şayet fiil hadisin kavli hadisten daha sonra gerçekleştiği sabit olursa önceki açıklama alınır. Lakin bunun kavli hadisten daha sonra olup olmadığı bilinmemektedir. Tatmin edici cevap meselenin yani imam ile beraber oturarak kılmanın farzlık ifade etmesidir. Fiili hadisin ise kavli hadisten daha sonra gerçekleştiğine dair elimizde bilgi yoktur. Bilakis Abdurrazzak'ın musannefinde tabiinden birinden sahip bir isnad ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oturarak namaz kılması olayı hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. İmam ayakta kıldırırsa siz de ayakta kılın. Bu hadis mürsel olsa da hadisin aslı üzere kaldığını pekiştirmektedir. Zira bize göre fiili hadisin kavli hadisten daha sonra olduğuna dair elimizde delil mevcut değildir. İbn-i Teynir Aynullah hadisin mensuh olmadığını, i̇mam Müslim'in sahinde rivayet ettiği Cabir bin Abdillah el-Ensar radiyallahu anhüma hadisiyle desteklemiştir. Bu hadise göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir gün öğle namazını oturarak kıldırdı. Çünkü bineğinden düşmüş ve yaralanmıştı. Ayakta namaz kılamıyordu. Oturarak kıldırdı. İnsanlar da alışageldikleri gibi arkasında ayakta kıldılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara oturmalarını işaret etti. Selam verdiği zaman şöyle buyurdu. Neredeyse az önce Farislilerin ve Rumların oturmakta olan krallarına karşı kıyam ederek tazim etmeleri gibi yapacaktınız. Böyle yapmayın, imamlarınıza uyun. Yani onları ayakta kılıyorsa siz de ayakta, oturarak kılıyorsa siz de oturarak kıl. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn-i Teymi diyor ki bu hadiste oturarak namaz kılan imamın arkasında namaza oturarak uymanın emredilmesinin sebebi zikredilmiştir. Yani burada bir sebep var. Sebep ne? Farislere ve Rumlara benzememek. Sahabenin namazı ayakta kılmaları ile Farislilerin krallarına kıyam etmeleri arasında büyük fark olmasına rağmen şekildeki bu benzeyişe kafirlere benzememeyi bize sünnet kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı olmamıştır. Yani bu insanların, bu sahabelerin Allah Resulü aleyhisselatü vesselam otururken ayakta namaz kıldıklarında Kesinlikle Farislere, Rumlara benzeme gibi, hani onların krallarına tazim şekline benzeme gibi niyetleri akıllarından bile geçmez. Ama şekildeki benzeşim bile yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. İbn İtemiye şöyle demiştir. Bu muhkem illetle gerekçelendirilmiş hükmün nesedildi düşünülemez. Böyle de olmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bu gibi fiillerle bu hükmün nesi caiz değildir. Özellikle burada bu fiilin kavli hadisten sonra meydana geldiği de sabit olmamıştır. Diğer bir soru. Taklidin haram kılınmasının delili nedir? Medine'de sorulan bir soru. Cevap. Taklidin haram kılınmasına dair bir delil bilmiyorum. Bilakis ilmi olmayan İlmi olmayan kimse için taklit kaçınılmazdır. Tabi burada Elban Rahimullah e, iştihada göre taklit sayılan ittibayı kastediyor. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer bilmiyorsanız zikir eline yani sünnet eline sorunuz. Nail 43. ayeti. Bu ayet Müslümanları ilim bakımından iki kısma ayırmaktadır. Alim olan ona gereken soru sorana cevap vermektir. Alim olmayan onun da alime sorması gerekir. Şayet insanların avamından olan kimse alime gelip ona sorsa... Ve alim de ona cevap verse, bu kişi ayete uymuş olur. Belki de soruda kastedilen edilen mezhep taklidinin haramlığıdır. Bu, dinini tabi olunan mezheplerden birinden almak, sonra mutlak olarak diğer mezheplere ve imamların görüşlerine bakmamaktır. Bu mezhebi din edinmektir ve caiz olmayan budur. Çünkü bu, kitap ve sünnet delillerine aykırıdır. İlim ehli insanları üç kısma ayırmışlardır. Müştehit, müttebi yani Basiret üzere delile tabi olan ve mukallit, taklit eden. insanların genelinin durumu budur. Şu halde taklit haramdır diyemeyiz. Ancak taklit din edinilirse o başka. Fakat mutlak olarak taklidin haram olduğunu söylemek caiz değildir. Yani burada mezhep taklidinin haram olduğunu söylüyor. Ama mutlak bir şekilde taklit e, haram değildir diyor. Esasında bu daha önceki e, geçtiğimiz hafta aktardığımız fetvasıyla... E, İzah şerh edecek olursak Elban Raymullah zaruret hallerini kastediyor burada. Yani taklit etmek zorunda olan kimselere bunun haram olmadığını kastediyor. Böyle anlaşılıyor. Bu. Diğer bir soru. Müslümanlar ne zaman müttebi yani tabi olan olur? Ne zaman mukallit, taklitçi olur? İttiba ile taklit arasındaki fark nedir? Cevap. Bütün Müslümanlarda asıl olan Allah Teala'nın şu ayette buyurduğu gibi olmaktır. De ki benim yolum işte budur. Ben de bana tabi olanlarla beraber Allah'a basiretle davet ediyorum. Yusuf Suresi 108. Ayet. Şüphe yok ki taklit bir ilim değildir. Mukallit dininde basiret üzere olamaz. Taklit etmek üzerinde dönüp duran basiret üzere yürüyemez. Bu İslam'dan bir şey üzere değildir. Müslümanın kim olursa olsun birini taklit etmeyi, din edinmesi caiz değildir. Yani taklidi genel hal edinmesi, din edinmesi caiz değildir. Bu işte önceki fetva ile açıkladığımız işte mutlak olarak haram diyemeyiz sözünü açıklıyor. Yani taklidi din edilmek caiz değildir. Nitekim halefler yani sonrakilerden birisi alimlere de taklidi vacip görmüştür. Bu Müslümanların imamlarından bir imamı taklit etmeyi vacip görmektir. Yani bu caiz olmayan budur diyor. Biz taklit hakkında tıpkı İmam Şafii'nin kıyas hakkında söylediği gibi söyleriz. O şöyle demiştir. Kıyas ancak kitap, sünnet veya ümmetin icmanından delil bulunmadığı zaman zaruret halinde yapılır. Biz de deriz ki taklidin din edilmesi caiz değildir. Lakin zaruret hali bunun dışındadır. Müslümanların avamından veya ilim talebelerinden bir meseleyi kitap ve sünnetten deliliyle bilerek veya delile tabi olarak dininde basiret üzere alma imkanı bulunmayanlara gelince Burada zaruretler, sakıncaları, mübakkılar deriz. Onun kendisinden daha iyi bilen taklit etmesi gerekir. Ama taklidi din edinmeye gelince öncelikle bu en üstün basiret mertebesi olan iştahat mertebesi bir yana meseleyi kitap ve sünnetten delille bilmek olan ittiba mertebesinden uzaklaştırır. Bu ise Allah'ın dininde caiz değildir. O halde taklidi ile ittiba arasında gören ile kör arasındaki fark gibi bir fark vardır. Diğer soru, ittiba ile iştihat arasındaki fark nedir? Cevap, ittibada sorunların çözülmesi ve İslam ümmetinin başına bela olan taklidin sonlandırılması vardır. Bugün taşkınlık yapan ve iftira edenlerin zannettikleri gibi, ittiba iştihat yolu değildir. Aslen haram olan taklidin sonlandırılmasının imkanı sadece iştihat yoluyla değildir. Taklidi sonlandırmada iştihatın altında bir yol daha vardır, o da ittiba yoludur. İhtiad ile itibar yolu arasında fark gayet kolay ve açıktır. Yani burada şunu kastediyor. Yani biz delille hareket edilmesinin e, vücubundan bahsettiğimiz zaman işte e, bu kadar insan işte bakkalı var, marangozu var, aşçısı var, şunu var, bunu var, değişik meslek gruplarından insanlar var. Yani sen bütün ümmetin nasıl ihtiad etmesini isteyebilirsin? şeklinde gelen itirazlara bir cevaptır bu. Yani illaki insanın delille hareket etmesi için müştehit olması gerekmiyor. İttiba denilen bir şey var. İttibada delille amel etmektir. Yani iştahat etmesi değil. Alimden delil öğrenir ve bu delilin gereğine göre amel eder. Yani bilerek basiret üzere amel etmiş olur. Taklid ise mesela birisine sorar kendisinden daha iyi bilen birisine bir meseleyi sorar. Şu helal midir değil midir o da helaldir caizdir der. Ama bu niye dayanarak caizdir? Veya neye dayanarak haramdır? Bunun delili yoktur. Veya reylerdir delili, kıyaslardır. Yani dinde delil olmayan şeylerdir. Bu taklittir, bu kınanmıştır. İttiba ise delili bilerek. Yani bu haramdır çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde böyle buyurmuştur. Bu da ittibadır bakın. Evet devam ediyor El-Bahann Rahimullah. İçtihat Arap dilini ve edebini, yani edebiyat e, dil özelliklerini bilen, hadis, tesir, fıkıh, sulü gibi dini ilimleri bilen Müslüman alimin yapacağı şeydir. Bu ilimlerin dersini alanlardan başkası iştihada güç yetiremez. Böyle kimseler, ilmi donanma sahip olmayanlar, ilmi hayatlarında uygulamalı olarak bunu gerçekleştiremezler. Lakin ittibaya gelince sen iştihada güç yetiremediğinde sorarsın. Senin ilimde ve din fıkhında iştahat ehli olan alime kesin olarak haramlığını, mübahlığını, farzlığını, müstahaplığını veya diğer şer'i hükümleri sana sundukları meseleyi sorman gerekir. Onlara delili sorabilirsin. Sana delili söylediklerinde kalbin bu hükme tatmin olur. Çünkü şer'i delile bağlı olarak bunu sunmuştur. Şayet sana şu haramdır veya şu helaldir dese sana ancak şer'i delilden yoksun reyini, şahsi görüşünü sunmuş olur. İşte deliliyle birlikte olmayan bu haramlığa dair veya başka bir hükümde olan görüşü almak taklittir. İmkan nispetinde bundan kurtulmak gerekir. Kitap veya sünnetten şer'i deliliyle birlikte olan meseleyi veya herhangi bir müştehit alimin iştihadını alan ise ittiba eden kimsedir. Kitap ve sünnetten fıkıh ettiği delili sunan kimse ise müştehittir. Bu yüzden doğal olarak her Müslümanın iştihad etmesi gerekir mi sorusunu şu şekilde cevaplamaya devam edeceğiz. Her Müslümanın dininde basiret üzere olması gerekir. İştahat etmesi gerekenler ise ilim ehlidir. İlim ehli bugün mevcut olsa da onlardan bu meselede insaf sahibi olanları aslında kendilerinin ilim ehli olmadıklarını açıkça söylüyorlar. Bu açık itirafı ancak ilmi tartışmalarda mecbur kalınca bizler alim değiliz diyerek yapıyorlar. Nerede o alimler? Ne durumda olduklarını itiraf etmeye başladılar. Bu yüzden iştihat kapısının kapalı olduğunu söylüyorlar. Bunun manası bütün İslam alemi en azından büyük çoğunluğu Cahalet içinde yaşıyor demektir. İştihat halinde yaşamıyor. Bu açık bir durumdur. Çünkü ilk zamanlarda bütün Müslümanlar, bütün Müslüman fertler, müştehitler idiler. İmamların iştihatlarına karşı konumuz nasıl olmalıdır? Senin dört imamın. Allah onlardan razı olsun, görüşlerini almamakla, yani Elbani'ye böyle soruluyor. Veya eğer tabir doğruysa onların fıkhi ihtiyaçlarını, içtihatlarını almamakla itham ediyorlar. Yani senin onların fıkhi içtihatlarını almadığını kastediyorlar. Yani takmıyorsun sen bu müştehid imamları, böyle itham ediyorlar. Elbani'yi böyle itham ettiklerini söylüyor soru sahibi. Şöyle cevap veriyor, Allah bizleri başarılı anlıyor. Kılsın, kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Diyorum ki, beni bu şekilde suçlayanlarla durumum şairin dediği gibidir. Hedefteki başkasıdır, ben sizin için sıkıntıya uğrayanım. Sanki ben üzgün kimsenin işaret parmağı gibiyim. Hedefteki ben değilim. Benden başkaları imamların iştahatlarını almıyor. Ama biz onların hepsinin iştahatlarını alırız. Yani biz dört imamın da iştahatını alırız ama onlar almıyorlar asıl. Niye? Çünkü sadece bir mezhebe tabi oluyorlar, diğer imamların iştahatlarını onlar almıyor asıl. Zira ilim talebinin ilim talebi için ancak iki yolu vardır. Ya dört imamdan, yalnız birinden alır ki haliyle bu sözün kısası ve aşılması zorunlu olan merhalelerin en kestirmesidir. Zira bugünkü ilim talebeleri tek bir imamdan dahi ilim almaya güç getiremezler. Ancak vasıtalarla alabilirler. Lakin ben diyorum ki bugün ilim talibine ilim tahsili için ancak iki yoldan biri vardır. Ya tek bir imamdan alır ya da bütün imamlardan alır. Birinci yol donuk mezhep taklitçilerinin yoludur. Yani tek bir mezhep taklit etmek. Onlar ilk olarak Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylediğini aldırmazlar. İkinci olarak ilim talebesinin kendilerinin mezheplerine intisap etmediği diğer imamlardan almaya hiç bakmazlar. Öyleyse ilim talebinin yolu ya belli bir mezhebi taklit etmek ya da onlardan yalnızca birine taassup göstermeksizin imamlara tabi olmaktır. Peki bugün bizi imamların iştahatlarını almamakla suçlayan kimselerin yolu nedir ve bizim yolumuz nedir? Bizim yolumuzun sadece dört imam da değil, bütün imamlardan ilim almak olduğunu anladıysanız, Zira Allah Azze ve Celle Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetine dört imam gibi onlarca hatta yüzlerce ve belki de milyonlarca imamlarla lütufta bulunmuştur. Onlar kitap ve sünnete tabi olma yoluna tutulmuşlardır ve onlar imamların iştahatlarını alırlar. Belli bir mezhebi taklit edenlere gelince onlar diğer imamlardan istifade edemezler ve onların iştahatlarını almazlar. Öyleyse benim durumum az önce söylediğim gibi, olduğu ortaya çıkmıştır. Hedef başkalarıdır. Benzin için sıkıntıya uğrayanım. Ben değil başkaları imamların iştahatlarını almamaktadır. Ben birini diğerlerinden ayırmaksızın bütün imamların iştahatlarını alırım. Burada şu uyarıyı da yapmam gerekir. Tuttuğumuz bu yol imamlardan birine taassupla bağlanmama yoldur ki bu yol ve bu metodu bizzat dört imam ve başkaları çizmişlerdir. Müslümanlar için bu yolu onlar belirlemişlerdir. Zira kitap ve sünnetin gerektirdiği şey Belirli bir şahsı taklit etmememizdir. Çünkü belirli şahıs hata da edebilir, isabet de edebilir. Biz onun hakkında hata etti dediğimiz zaman o insanların bizi itham ettikleri gibi o imamı kötülemeyi veya hakaret etmeyi kastetmeyiz. Yalnızca o müştehitlerden birinin ya iki ecir aldığını ya da bire cire aldığını kastederiz. Yani falan imam hata etmiştir bu dediğimizde o birecir aldı. Biz bunu kastederiz. Ama onlar diyorlar ki sen imamlara işte bu alim hata etmiştir dediğin zaman sen hakaret etmiş oluyorsun diyerek böyle suçluyorlar. Yalnızca o müşterilerden bir ecir ya da iki ecir aldığını kastederiz. Eğer yalnızca bir ecir almışsa bize göre o hata etmiştir. Hata etti dememiz bize göre onun tek ecir almış olduğunu ifade eder. İnsanlar kitap ve sünneti doğru anlamanın dışına çıkaran anlayışlarla çelişki içinde olmaları yüzünden Müslümanın bir alim hakkında hata etti demesini o alim hakkında hakaret saymaktadırlar. Bu bir cahilliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir hükmü hakkında hata ettin demiştir. Yani bir rüya tabiri yaptırmıştı. Sen hata ettin demişti. Yalan diye tercüme edilen kezebe kelimesi neredeyse unuttuğumuz Arap dilinde hata etti anlamındadır. Biz bugün falan yalan söyledi dersek eyvah bunu söylemeyiz. Zira bu topluluk onların lugatini anlamıyor. Lakin ancak hata etti diyebiliriz ki tek ecir aldı manasındadır. Özetle bu konuda söz çoktur. Bizler bütün imamlara saygı gösteririz. Onlardan sadece birinin değil, hepsinin ihtiatlarını alırız. Mezhepçiler ise bunun zıttını yaparlar. O bizler imamlara saygı gösterir ve onları yüceltiriz dediğinde bir münafıktır. Mezhep tasvubu yapan. İnanmadığı şeyi söylemektedir. Mezhep kitaplarında özellikle Hanefilerden İbn Abidin şöyle der. Bize mezhebimiz sorulacak olursa deriz ki, mezhebimiz hata ihtimali taşıyan isabetli mezheptir. Başkalarının mezhebi sorulacak olursa deriz ki, mezhebimiz dışındakilerin hepsi hatalıdır. Yani sadece Hanefi mezhebini baz alarak böyle diyor. Yani bizim mezhebimiz isabetli bir mezheptir ama hata etme ihtimali var. Diğer mezheplere gelince onlar hatadır zaten. Yani... Şafii, Maliki, Hanbeli bunlar hatalı mezheplerdir. Ama bizimki isabetlidir, hatada olabilir. Hatası görmüyoruz, hatada olabilir. Bunu açıkça böyle söylüyor İbn-i Abid'in. Yani şunu demek istiyor, ben Hanefiyim, mezhebimin tamamı isabetlidir, hata ihtimali de vardır. Ebu Hanife'den başkasının, Malik'in, Şafii'nin, Ahmet'in, Essevri'nin, Abdurrahman bin Mehdi'nin ve diğerlerinin bütün bunların mezhepleri de isabetli olma ihtimali bulunan hatalı mezheplerdir. Yani mezhep mutasiplarının bakış açısı aslında budur. Bu söz kitaplarında yazılı ve basılıdır. Ama biz falan şu meselede hata etti dediğimizde yalnızca bir aldı demek istiyoruz. Kitaplarda basılı olan ise mezhebimiz dışında bütün mezhepler hatalıdır diyor. Bu nedir? Bu inanmamız gereken bir akide midir? Sözün kısası hastalığını bana bulaştırdı ve kendisi aradan sıyrıldı. Yani bu meşhur bir darbu mesel Araplar'da. Yani kendi suçunu bana attı, asıl suçlu kendisi kendini de, kendini de temize çekerek gitti manasında. Bizler imamlara tabi oluruz, taklit etmeyiz. Onlar ise asla tabi olmazlar. İmamlara saygıyla kastettikleri şeye gelince eğer doğru sözlü olmak istiyorlarsa onların bize herhangi bir meselede Şafi'ye uyan Hanefi'nin, herhangi bir meselede malke uyanın, herhangi bir meselede İmam Ahmed'e uyanın ne olduğunu bize ispat etsinler. Yani bir Hanefi şahı meseline herhangi bir meselede uysa, herhangi bir meselede Malik'e uysa, herhangi bir meselede Hanbeli İmam Ahmed bin Hanbeli uysa onun durumu nedir? Kitaplarında yazılı bunlar gerçi. Yani onu sapık görürler. Yani mezhepten çıkmış, mezhepsiz olmuş falan diye böyle sapık görürler. Evet. Bunu ispat etsinler ne olduğunu. Ondan sonra onların imamlara saygılı olduklarına inanalım. Ama onlardan biri mezebinden kıl kadar ayrılsa böyle devam edemez. Diğer mezheplerde kıl kadar bir isabet kıymeti olduğunu itiraf edemez. Yani az önce aktarılan sözde de samimi değildirler. O imamlara saygı gösterdiğini söylediğinde onu tasdiklememiz için bir dayanağa muhtaçtır. Bize gelince bizim durumumuz bütün imamlara saygı gösterdiğimizin şahididir. Mesela ben ülkemde Hanefi mezebinden başka mezhep bilmeyen bir Hanefi'ydim. Burada İslam tamamen Hanefi mezhebinden ibaret idi. Rabbimiz Azze ve Celle bize lütufta bulundu ve babamıza ilham etti. Bizim Arap dilini öğrenebilmemiz için hicret etti. İslam'ın saf kaynakları olan, yani Arnavutluk'tan Şam diyarına hicretini kastediyor. İslam'ın saf kaynakları olan kitap ve sünnetten öğrendik. İmamları tanıdık, onların üstünlüğünü ve ilimlerini de öğrendik. Ben bir Hanefi'ydim. Hanefi fıkhında rükuda ve rükudan kalkarken elleri kaldırmak mekruhtur diye öğrendim. Bunun haram olduğu da söyleniyordu. Yine rükuda ve rükudan kalkışta ellerini kaldıranın namazının batıl olacağı da söyleniyordu. Bunlar basılmış olan kitaplarda kayıtlıdır. Elleri kaldırma sünneti benim için açıkça ortaya çıkınca, Malik, Şafii, Ahmet gibi cumhurun görüşünü aldım. Yahut bazen Malike muhalif olan Şafii'nin, bazen Şafii'ye muhalif olan Malik'in, bazen şuna ve şuna muhalif olan Ahmet'in görüşünü aldım. İşte bizim imamlara saygımız budur. Lakin onlar bazen kötü maksatla, Bazen niyeti iyi olsa dahi kötü anlayış sebebiyle bizim namazda elleri kaldırmayın mekruh görmek hatadır sözümüzün. Ebu Hanife'ye hakaret olduğunu iddia ettiler. Biz Ebu Hanife'ye hakaret etmedik. Eğer bu öyle olsaydı sizin mezhebimiz tamamen isabetlidir, hata ihtimali vardır. Sözünüzün manası nedir? O zaman sizler bütün imamlara ve bütün görüşlerine hakaret etmiş olmuyor musunuz? Onlar işte böyle çelişkileri zihinlerinde bir araya getirebiliyorlar. Allah Azze ve Celle'den imamlara ve kör taklitçilere göre değil, bizzat imamların kendilerinin menheciyle onlara tabi olanlara saygı göstermek için bizi de onlarda hidayet etmesini dileriz. Diğer bir sorun mezheplere karşı konumumuz ne olmalıdır? Onları fırkalardan sayabilir miyiz? Yani mezhep bir fırka mıdır, bidat fırkalarından mıdır? Cevap, Bizler selefi anlayışla kitap ve sünnete muhalefet eden her grubu ve her cemaati öyle sayarız. Yani onlar bir fırkadır. Bu duruma inat ve ısrar ile düşmüşse o, sapık fırkalardan bir fırka sayılır. Lakin dört imam ve ilk takipçilerini mutlak olarak bu gruplardan saymak mümkün değildir. Çünkü onların menheşleri kitap, sünnet ve salih selefin üzerinde bulunduklarına ittiba etmeye dayanıyordu. Maalesef diyorum ki bazı şiaların, Sünnete karşı desteklemeleri sebebiyle dört imamdan en fazla meşhur olanı İmam Ebu Hanife'dir. Yani Ebu Hanife'yi Şialar desteklemişlerdir diğer mezheplere karşı. Ben bunu itiraf ediyorum. Lakin ben onun sünnete karşı inat ile bunlar yaptığına inanmıyorum. Ebu Hanife'nin sünnet hakkında bilgisi gerçekten dar bir çerçevede sıkışmıştı. Bunun sebebi kitap naslarından veya kendisine ulaşan hadislerden hükümleri istimbat ve meseleleri genişletmeye yoğunlaşmasıdır. Bu yüzden kendisinden sünnete muhalif görüşler çokça meydana gelmiştir. Ama o, selefin ve sahabenin üzerinde bulundukları şeylere özel bir şekilde sarılmasıyla meşhurdur. Zira o şöyle demiştir. Görüş sahabeden gelirse ve onlar ihtiraf etmişlerse, biz de beşeriz, onlar da beşerdir. Onların aldıkları yerden biz de alırız. Onun imamlar içinde selefe en yakın olan olmasından dolayı onlar hakkında bu sözü söylemesi makuldür, Söyleyebilir. Bununla beraber bu konuda mutlak bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü Ebu Hanife'nin menheci, Salih Selef'in menhecine aykırı değildir. Lakin Ebu Hanife'ye taasup gösteren sonraki takipçileri, yine diğer imamların taasup gösteren takipçileri de aynı şekilde, öyle değillerdir. Özetle, biz bütün açıklığıyla mezhep taklidini seçerek mezheplere taasup gösterenleri sapık fırkalara katarız. Mezhebin ilk imamını ise buna katmayız. Çünkü... Mezhepçiler, sonrakilere tabi olmaktadırlar. Onlardan çoğu kendilerine kendi imamlarının sözleriyle itiraz edildiğinde açıkça şöyle derler. Bizler imamların görüşlerini öncekilerden değil, sonraki şeyhlerin sözlerinden alırız. Çünkü onlar ümmetin fikirlerini araştırır, tercih edileni ve edilmeyeni bilirler. Bu yüzden onlar aslında imamların kendilerine tabi olmazlar. Ancak sonrakilere uyarlar. O mutasıpların, sonraki imamların sözleri ise kitap ve sünnetin naslarına aykırıdır. Böylece onları sapık fırkalardan sayabiliriz. Ama imamların kendilerine gelince Haşa onları bundan onlar bundan beridir. Umarım bu kadar yeter. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Burada şu aklıma geldi. Yani sonrakiler yani mesela bir Hanefi'ye Ebu Hanife'nin kendi kavliyle, Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in kendi sözüyle mezhepte geçerli olan görüşün Zıttına bir fetvasını getirsen, Ebu Hanife'nin veya Malik'ilere İmam Malik'in bizzat kendi fetvasını getirsen, burada ne diyorlar? İşte e, sonraki, yani e, fetva vermeye ehliyeti olan alimlerin tercihleri, tercih asabı denilen kimseler vardır mezhep içerisinde. Yani sonrakilerden olur bu tercih asabı. Tercih asabı iktihat eder ama kitap ve sünnette de değil. Ebu Yusuf'un kavli, İmam Muhammed'in kavli ve Ebu Hanife'nin kavli üzerinde iştahat ederler. Bunları değerlendirirler. E, müftabih olan, yani fetva vermeye uygun olan hangisi ise onu seçerler. Yani diyelim adamın birisi, misal veriyorum. İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre bir kimse abdest alırken, e, vücut ağzalarına değen sular üstüne sıçradığında bunların, Necaset hükmü yoktur. Bunlar bu şekilde namaz kılabilir. Ama Ebu Hanife der ki bunlar namaz kılamaz. Ebu Hanife'ye göre Ebu Hanife'nin fetrası böyledir. E, vücuduna deyip de abdest alırken e, sıçradı üstüne geldi. Onlar eğer el ayası miktarını geçerse necasettir. Bunla namaz kılamaz der Ebu Hanife. Fakat Hanefi mezhebi müftabih olan Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'inkidir diye böyle her mesele böyle e, tercih ettikleri şeyler vardır ayrı ayrı. Şeyhan ve İmaman dedikleri e, farklı mertebeler de var. Mesela Şeyhan, e, Ebu Yusuf'la İmam Ebu Hanife onun görüşü birleşmişse şeyhanın imamanın görüşü iki İmam'ın görüşü. Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in görüşü birleşmişse Şeyhan'ın görüşü derler. Bu meselede müftabih olan bunların görüşüdür derler vesaire. Her mezhepte bunun gibi kategorizasyon vardır. Aklıma şu geldi, onu diyecektim. Biz şimdi İbn-i Teymiye Şimdi birileri getirdi, İbn-i Teymiye Hanbelidir, İbn-i Kayyım Hanbelidir, mezhepsiz olan bir alim yoktur falan diye Ebu Zerkay gibiler getirdiler. Ben de İbn-i Teymiye'nin iki tane fetvasını tercüme ettim. Mezhep taklidinin, yani imamlardan tek bir imama bağlanıp sadece onun mezhebini taklit etmenin haramlığına dair, bunun caiz olmanına dair iki tane fetvasını tercüme ettim. Bu sefer ne deseler beğenirsiniz? Yani İbn-i sözlerini anlamak için İbn-i kitapları üzerinde uzmanlaşmış olan sonraki alimlerin e, görüşlerine başvurmak gerekir. Yani bir kimse tut da İbn-i kitabından Mecmur Fetavasından mesela bir fetvasını alıp getiremez demeye başladılar. Yani e, sen şimdi bunların şeyhlerinden de getirsen bu sefer ne diyecekler? İşte biz Türkiye'de yaşayan alimler olarak, ilim ehli olarak e, bu alimlerin sözlerinden Halka, bu ortama uygun olanı seçeriz. Vesaire vesaire. Yani derenin altından çok su aktılabilir bu şekilde. Kıyas bağlayıcı mıdır? Şeyh Elban Raymullah Kardavi Yerretliyesi'nde şöyle demiştir. Kardavi'nin kendisi diyor ki, Deliller, kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Halbuki kıyas kesin bir delil değildir. Çünkü o bir iştahattır. İştahat ise sayı hadiste belirtildiği gibi hatada edebilir, isabet de edebilir. Lakin o kardavi bu mırıltıyı getiriyor. Çünkü kurtulmak ve birçok dini hükümleri helal saymak için kesin bir delil bulamıyor. Yani bu sözler açıkça Elbani'nin e, e, kıyası edile şeriyeden saymaya karşı çıktığını gösteriyor. Diğer bir soru icma ve kıyas hakkında. Ey şeyhimiz, kıyas ve icma meselesinde ehlinin çoğunluğunun kavli bunların hüccet olduğu yönündedir. Bazı ilim talebelerinin bunlarla hüccet getirilmesini ve amel edilmesini kabul etmediklerini görüyoruz. Diğer taraftan bunları inkar edenleri, yani kıyası ve icmayı inkar edenleri bidatçılık veya fasıklık ile suçlayanlar var. Nitekim bazıları önceki alimlerden icma inkar edenin tekfirine dair sözler naklediyor. Bu meselede ayrıcı söz nedir? Allah sizi hıfz eylesin. Şöyle cevap verdi. Hakikatte icma konusunda pıkı usulü kitaplarından bilindiği gibi büyük bir ihtilaf vardır. Yani icma konusunda icma yoktur. İcmanın şekli hakkında icma yok bir kere. Bizim iman edip kütçet getirdiğimiz icma, usul alimleri katından meşhur olan icmadır ki, böyle bir icmayı inkar eden kafir olur. İcma olduğu söylenen her şeyi değil. İnkar-ı küfür olan icma ancak, Ebu Muhammed bin Hazm'ın El İhkam fi Usulil Ahkam kitabında belirttiği gibi dinde bilinmesi zorunlu olan icmadır. İşte bu hüccet olarak itibar görmesi mümkün olan icmada budur. Bu muhalefet edenin küfür ve İslam'dan çıkışına hükmedilen icmadır. Yani dinde bilinmesi zorunlu e, zaruratı diniye denilen mesele şu demek. Alimin de cahilin de eşit seviyede bildiği şey. Mesela namazın 5 vakit bütün Müslümanlara farz olduğunu alim de bilir, cahil de bilir. Bir kimse ben bunun farz olduğunu bilmiyorum dese bu kabul edilmez. Yani bu küfürdür yani. Dinde bilmesi zorunlu olan alimin de cahilin de eşit seviyede bildiği meseledir. Böylesi icma yani alimlerin inkarının küfür olduğunu söylediği şey budur. Herhangi bir hadisin sıhhatinde tereddütü bulunan tevatür derecesindeki mütevatir yani sıhat bilgisi kendisine ulaşmayan kimse yani dinde bilinmesi zorunlu hale gelmemiş konuda inkarda bulunan kimse ise ancak hata etmiştir. Bazen böyle bir kimse fasık olabilir. Lakin bu şekilde olmayan icmalar hakkında bilindiği gibi korunmuş olan bir nas'a muhalif olmaması şartı bulunduğu da bulunduğunu da söylemeliyiz. Hatta belki biliyorsundur. Burada bulunan kardeşlerin çoğu biliyorlar. Bizler Selef'in bazı amellerine sonraki Müslümanların muhalefet etmesini de caiz görmüyoruz. Bu durum icmanın birçok tariflerinden birine uymasa da böyledir. Selef'ten bazısından gelen bir mesele üzerinde ittifak edilmesi icma olarak simlendirilmez. Lakin bizler bununla beraber onlara yani Selef'e muhalefet edilmemesi görüşündeyiz. Yani icma olmasa bile, yani biz icma demesek teknik olarak, mesela... Seleften sahabeden bir kavil gelmiş, ona muhalif bir şey bilinmiyor. Bazıları buna sukuti icma diyor. İşte biz bu sukuti icmayı icma olarak saymıyoruz diyor Elbani. Fakat selefe mukallef edilmesine caiz görmüyoruz. Yani böyle bir sukuti icma mukallef edilmesine caiz görmüyoruz diyor. Bu yüzden icmayı inkar edenlerin veya icmaya iman edenlerin buna daha fazla iman etmesi gerekir. Onların veya bunların her birinin kastettikleri icma tarafını ortaya koymaları zorundadır. Yani icma derken neyi kastediyorsun? Bunu bir koy ortaya. Bundan sonra onlar isabet mi ediyor, hata mı ediyorlar? Hakikatler ortaya çıkar. Bilmiyorum soruna cevabı oldu mu? Soru sahibi diyor ki bu icma hakkındaydı. Geriye kıyas kaldı. Cevap, kıyas zannederim. Bunu kitaplarımızın birinde anlatmıştık. Biz bu konuda İmam Şafir Aynullah ile beraberiz. O diyor ki, kıyas bir zarurettir, ona ancak bir zaruret halinde başvurulur. Ama bazı mezhep fakihlerinden, özellikle de sonrakilerden çoğu bunu oldukça genişletmişlerdir. Yani her meseleye e, genişletmişler kıyası. Bu genişletmeler bizim kabul edebileceğimiz ve dinin delillerinden dördüncü bir delil edinebileceğimiz kıyas değildir. Yani kıyas dinin edile-i şeryesinden değildir, diyor. İcma meselesiyle alakalı bir konu. Çoğunluk icma sayılır mı? Çoğunluğun görüşü icma sayılır mı? Cevap, usul alimleri katında çoğunluk icma değildir. İcmanın birçok tarifleri vardır. Kimisi ümmetin icma der. Yani bütün ümmetin icma der. Kimisi alimlerin icma der. Kimisi sahabenin icma der. Bu konuda söz çoktur. Bu konuda Eşşevkani İrşadül Fuhul kitabında Sıddık Hasenhan Tahsilül Me'mul ilmil Usul adlı kitabında ve daha başkaları açıklamalar yapmışlardır. Bu icmaların meydana gelmiş olması bir yana, meydana gelse dahi nakledilmesi imkansızdır. Alimlerin bir asırda icmanın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Bu gerçekleşirse icmalarının gerçekleştiği fertlere nasıl ulaşacaktır? Bu iş imkansıza benzemektedir. Özellikle daha önce zikredilen muhalefet edenin tekfir edilmesine bağlı olan icma böyledir. Lakin icmaya muhalefete bağlı olarak zikredilen tekfirin hakikati usul alimlerinin katında dinde bilinmesi zorunlu olarak sabit olmuş meseleler hakkındaki kesin icmaya muhalefettir. Yani böylesi küfürdür. Bu hüccet ikamesinden sonra tekfiri gerektirir. Bu türden icma yani kesin icma Allah Teala'nın şu ayetine uygundur. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra <gülüyor> nebiye karşı gelir, rasule karşı gelir. Müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız, kendisini cehenneme koyarız. Ne kötü dönüş yeridir orası. Nisa suresi 115. ayet. Hakiklerin tabirindeki cumhur, çoğunluk sözünün manası nedir? Bunun anlamı bir asırdaki çoğunluk mu yoksa bütün asırlardaki çoğunluk mu? Cevap bu sözün anlamı, cumhur kelimesini kullanan kimselerin Farklılıklarına göre değişir. İmam Nevevi ve i̇bn Hacer el-Askalani kendilerinden önceki bütün asırlardaki çoğunluğu kastederler. Yani kendi asırlarındaki çoğunluğu değil, kendi asırlarına kadar olan geçmişten beri bütün alimlerin çoğunluğunu kastederler. Konu görecelidir. Bu konuda genişletme veya daraltma yapabileceğimiz tek bir manası olması mümkün değildir. Cumhurun anlamı alimlerin çoğunluğudur. Bir delilden dolayı cumhura muhalefet caizdir. Yani elinde delil varsa cumhura muhalefet edebilirsin. Ama şüphe yok ki delil olmaksızın muhalefette gönül çoğunluğun sözüne azınlığın sözünden daha fazla yatışır. Lakin burada bir delil varsa çoğunluğun görüşüne uygun olsa da aykırı da olsa o delile tabi olmak gerekir. Şayet kişi yani bir ilim talebesi gönlünün azınlığın görüşüne yatışmasından dolayı çoğunluğun görüşüne muhalefet etse bunda da sakınca yoktur. Yani delilden dolayı değil de ortada delil yok veya delili farklı anlamalar var. Çoğunluk böyle anlamış, azınlık böyle anlamış. İlim talibinin gönlü azınlığın anladığı, azınlığın açıkladığı şekle yatışıyor. Bunu alsa bunda da sıkıntı yoktur. Yani cumhuriyet muhalefetin şer'an bir yaptırımı, cezası söz konusu değil. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar sana fetva verseler de sen kalbinden fetva iste. Böyledir. Çünkü dinde çoğunluğun görüşüne tutulmaya bir teşvik bulunmamaktadır. Bilakis bazı nasları hatırlayabilirsek nasların çoğunluğu kınadığını buluruz. allah Teala'nın şu ayetinde, ayeti de bunlardan biridir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Araf 187. ayet. Sünnette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim de 73 fırka ayrılacaktır. Biri dışında hepsi ateştedir. Ama size cemaati tavsiye ederim, kim ondan ayrılırsa ateşe ayrılmış olur hadisine gelince ilk kısmı sahih, kim ondan ayrılırsa ateşe ayrılır kısmı zayıftır. Hadiste zikredilen cemaat ile kast edilen salih selefin cemaatidir tekim bunun açıklaması Tirmizi'nin Sünen'de ve başka eserlerde gelen rivayetlerden birinde gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biri dışında hepsi de ateşledir buyurunca onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o el cemaattir buyurdu. Diğer bir rivayette benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yoldur buyurdu. Yani cemaatle kastedilen asabın cemaatidir. Evet, Müslüman'ın bir delilden dolayı cumhura muhalif olan bir görüşü tercih etmesi şaz kalmak mıdır? Cevap, Müslüman'ın kendisine zahir olan bir delilden dolayı cumhura muhalif olan bir görüşü tercih etmesi şazlık değildir. Bunun şazlık olduğunu söyleyenler vehmetmişler, yanılgı içerisindedirler. Çünkü kitap ve sünnette cumhurun yani çoğunluğun delil bulunmadığı zaman kendilerine muhalefet edenlerden daha doğru görüşte olacağını gösteren bir delil yoktur. Evet, Müslümanlar bir şey üzerinde ihtilafsız olarak ittifak ettiklerinde ona tabi olmak vaciptir. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Her kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e aykırı davranır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü yere bırakırız. Döndüğü halde bırakırız ve kendisini cenneme atarız. O ne kötü dönüş yeridir. Nisa 115 Ama ihtilaf durumunda vacip olan kitabı ve sünnete müracaat etmektir. Kime hak belli olursa ona tabi olur. Kime de belli olmazsa ister cumhurun kavline uysun, ister aykırı olsun, cumhura aykırı olsun, kalbinden fetva istesin. Hiç kimsenin kendisine hakkın belli olmadığı her konuda cumhuri olabileceğine, yani cumhuru takip edeceğine inanmıyorum. Bilakis gönlünün yatışmasına ve genişlemesine göre bazen cumhura uygun düşer, bazen muhalefet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müftüler sana fetva verse de sen kalbinden fetva iste buyururken ne kadar da doğru söylemiş. Evet. Bu usulle ilgili e, yani icma, kıyas meselesini tamamlaması için bir soruyu daha aktaralım. <gülüyor> Sahabe zamanında icman nakdolunması mümkün müdür? Cevap mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabeler iklim olarak birbirlerine yakın idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve senden sonra ise insanların icmay olan ihtiyaçları bakımından onlar İslami fetihler sebebiyle çeşitli ülkelere dağılmışlardı. O sahabelerin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen hepsinin bir mesele üzerinde icma ettiklerini düşünmek nasıl mümkün olabilir? Nerede bir araya geldiler de bu icma onlardan nakledilsin. Bütün bunların ispatı mümkün değildir. Lakin burada bundan daha kolay olan bir mesele vardır. Müslümana göre sahabeden bazılarının bir şey söylediği veya yaptığı sabit olmuşsa bu tutunulmaya elverişli bir delildir. Burada sukuti icma denilen bir icma türü söz konusudur. Bu da yine genel kapsamlı icma anlamında değildir. Yani sukut-i icma, icmadan sayılmaz esasında. Ama sukut-i icmaya uymak gerekir, bunu işaret ediyor. Az önce açıkladık bunu. Mesela sahabeden biri, onlardan bir topluluk huzurunda, sahabeden bir cemaat huzurunda, dinle alakalı bir söz söylese veya bir iş yapsa, diğerleri de bu konuda sukut etseler, gönül böyle bir icmaya mütmain olmakta tereddüt etmez Lakin bu tarif ettikleri gibi ümmetin icmağı, ümmetin alimlerinin icmağı veya sahabenin icmağı gibi bir icma değildir. Bu sadece nisbi, göreceli bir icmadır. Örnek, Sa'il Bukhari'de nakledildiğine göre Ömer bin el-Hattab radıyallar halifeli döneminde Cuma günü asaba hutbe verdi. Onlara içinde secde ayeti geçen bir ayet okudu. Minberden indi ve secde etti. Onlar da onunla beraber secde ettiler. Sonra bir sonraki cuma hutbesinde yine secde ayeti okudu ve insanlar önceki cumada olduğu gibi secde etmeye hazırlandılar. Ömer radıyallahu onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah tebalik ve teala bize bunu farz kılmamış, dilememize bırakmıştır. Yani bunun farz olmadığını söylüyor tilavet secdesini. Bu sukuti bir icmadır. Yani Ömer radıyallahu bunu söylemiş, huzurunda kimse de. Hayır bunun farz olduğunu gösteren deliller var şundan şundan dolayı diye böyle bir itiraz olmamış. Zira orada bulunan sahabe ve tabi'nin bir ona karşı çıkmamış. Ona Allah'ın kitabından veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hüccet getirmemişlerdir. Şüphe yok ki gönül böyle bir hükme tilavet secdesinin farz olduğunu, terk edenin günahkar olduğunu söyleyen Hanefiler gibi sonradan gelenlerin görüşünden daha fazla yatışır. Yani bu daha kuvvetlidir diyor. Hanefiler ise tilavet secdesine vacip diyor biliyorsunuz. Bunu terk eden günahkar olur diyorlar. Buradaki sukot icma Hanefilerin mezhep olarak benimsetikleri görüşten uyulmaya da layıktır. Böyle özetle böyle söylüyor Elban Rüymolla. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Ebubekir radıyallahu Kur'an'ın Kur'an'ı cem etmesi güzel bir bidat sayılabilir mi ve bununla alakalı, buna yakın meselelerle alakalı bazı sorular gelecek. İnşallah onları işleyeceğiz. Subhanekallahu mevbi hamdik ve eşedü en ilahe şerikelek ve estağfurke ve etubi